Bismillahirrahmanirrahim İnşallah bugün konu muhtemelen Lokma Aleyhisselam'ın oğluna nasihatleri Lükma Suresi'nden. Allah Teala buyuruyor bizlere Lükma Suresi'nde es bismillah ya büneyye. Ya büneyye. Lökme aleyhisselam oğluna böyle hitap ediyor. Ya büneyye. Ey yavrucuğum. Ya beni olsa ey oğlum. Anlamına gelir. Buradaki sondaki ye tesgir için deniyor. Yani küçük anlamına geliyor. Ey yavrucuğum. Lokman Aleyhisselam'ın oğlu ufak değildi, yetişkindi. Ama ona öyle hitap etti babası Lokman Aleyhisselam. Demek ki böyle hitap edince oğluna bir merhamet uyandırmış oluyor. Arkadan ona gereken tavsiye yapıyor. Ekremiz salate yavrucuğum, açığım, oğlucuğum, namazını kıl namazını kıl bakınız ilk tavsiyesi evladına yavrucuğun aman namazını kıl buyuruyor tabi Lokma Aleyhisselam'ın oğlu namazını kılmıyor mu? kılıyor kılıyor ama ne demek istiyor yani namazını daha dikkatli daha güzel namazını kılıyor Burada ikame yani mukim olarak öyle geçici gibi değil, misafir, yolcu gibi değil de namazını böyle kıl buyuruyor. Namaz konusu kore her yerinde geçiyor muhteremde namaz konusu. Yani hangi süreye bakılsın, hangi konuya bakılsın, mutlaka o konuda namaza ilgili bağlantı oluyor namazla. Neden? Namazsız din olmuyor. Sıra bunda bir daha var. Lokman Aleyhisselam önceki kişilerden ya peygamber ya evliya. İkisten birisi. Yani namaz her ümmete fazla olan bir ibadet. Her ümmete fazla ibadet namaz. Demek ki hiçbir din gelmemiş ki ondan namaz olmasın. Namaz böyle. Adem Aleyhisselam başlamış. Her dinde temel namaz olmuş. Namazda ne var? Namazda kişi kendini tekmil ediyor, olgunlaştırıyor. En büyük ibadet namaz. Çok kişi araştırır işte ne yapayım da işte daha iyi olayım, işte evli olayım, kiramet sahibi olayım. Araştırır bazı kişiler. Halbuki hepsi namazda bu Yani bizler namazımızı daha güzel kılsak namazımızı her ibadet, her feyiz en büyük sevap namazda. Yalnız tabi namazı daha güzel kılmak ama. Daha güzel daha güzel kılmak. Yani çok yerlerde hatta bazı camilerde cemaatte bile öyle namaz kılınıyor ki ne rükû, ne secde, ne bir şey yerine getiriyor böyle Bu namaz olmazsa bu şekilde. Yani namaz bir oyun değil. Namaz spor değil. Namaz ibadettir namaz. Bu için namazın ruhu huşudur, huzurdur. Namaza tertil gerekiyor. Yani okuran kelimeleri, harfleri, heceleri iyi çıkarıp belleme, bellemek gerekiyor bunları da. Arkadan oğluna şöyle buyuruyor, ve وَاَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ ve yavrum diyor marufu da emret yani emr-i maruf der burada Türkçe'mizde emr-i maruf maruf arefe filinden geliyor, kökenden geliyor bilinen anlamına geliyor yani dinde bilinen Allah Teala bize bildirirdiği ne kadar konular varsa bunların hepsi marufa giriyor namazda, oruçta, zekatta hacda, ibadete buna giriyor ahlakta buna giriyor bunları da başkasına bunlar da söyle yavrum diyor yani burada emret kul anlamına geliyor onlara söyle yavrum geliyor yani yalnız ben kendi namazımı kılayım da yalnız ben kendimi kurtarayım da böyle bir şey işlama yok muhtemelenler yani mutlaka İslam'da toplum var böylece ümmetçilik, hangi peygamber ümmetiyse, bütün ümmeti Muhammed'i kurtarmaya çalışmak gerekiyor. Mesela Allah korusuna bir deprem, yangın oldu mu, nasıl insan seyirci kalamıyor ona, karşıdan bakamıyor. Hele bir depremde, yangında, insanın yakını, canı varsa, insan oraya çıkıyor gibi koşuyor ya. Onları kurtarmaya koşuyor insan. Ama, ama, imanlarımız Allah korusun zayıf olduğu için insanın yavrusunun namaz kılmıyor da insan böyle hiç umursamıyor insan böyle vurdum duymaz insan böylece. ya senin yavrun namaz kılmıyor be e kızın acı saçı geziyor nasıl sen buna karşı bir alakalı duyamıyorsun böyle heyecan duyamıyorsun yanacak senin yavrun hem de o cehennemde adamı yanacak demek ki Aart imanla zayıf bak mutlunda. Aart zayıf böylece. Yoksa dünyada insan evladından baştan bir şey gelişsin, bir kaza, maza bir şey olsun, insan çıldırıyorsa, akı koşuyor insan böylece. İşte dinde tabii önce iman, o konu daha yukarıda geçmişti. Ondan sonra ara kadar hemen namaz geliyor böyle. Etle kemik gibi. İmanla namaz, ette kemik gibi. İnsana kemik olmasın, beden bir şey yaramaz. Peygamberimizin doğumundan az önce muhteremler, bir kahin vardı, satih denen bir kahin vardı. Onun bedeninde hiç kemik yoktu. Hiç bedeninde kemik yoktu. Devamlı yatış sırtıcı yatıyor. Yatıyor bir yere gideceği zamanlar bunu böyle duruyormuşlar böyle, topluyormuşlar öyle götürüyormuşlar kendisine. çok uzun zaman yaşadı kendisi yani bedende kemik olunca ne oturabiliyormuş ne ayağa kalkabiliyor işte namazda yani dinin direği bedenin kemiği namazı törenler. omurga kemiği, iskelet kemiği dinin namaz. Demek kemiksiz beden et yığını oluyor, uzat yapmıyor, ölü gibi duruyor orada. Böylece. Bunun için her dinde, insanın tarihinde önce iman hem arkasından da namaz geliyor. Ve peygamber neyse buyurmuş, namaz dinin direği, yani bedenin iskeleti namaz. Kemik olma iskeleti olmayınca beden durmadığı gibi demek ki namazlı bir din olmuyor böyle, olmuyor. Arkadan ne geliyor? Arkadan emrim mağruf geliyor, emrin mağruf. E komşunun evi yanıyor, bana ne? Sen sızışar mı ya? Ya sen sızışar ya. Komşunun tuvar çukuru taşsa, öyle bir şey olsa, sana yok mu zararı? Vardı mı teremde? Şey da var bu şekilde beriçe. Bunun için demek ki insan yalnız kendini kurtarayım değil de komşu, akraba, evlat, yakını, toplum, çevreyi de kurtarmak gerekiyor. Tabi bunun için de bir çalışma gayet gerekiyor böylece. Herkes söyleyecek, i̇şte bak namaz kıvam arkadaşına, yakında şuna buna namaz hafif edecek, yerine koluna girecek, yalvaracak, insana bir çay ısmarlayacak, yakını ilah insan bir alaka gösterecek, bunları kurtarmak gerekiyor muhteremler, gerekiyor ve nehe annenin münker arkadan buyuruyor nehi münker yap yani münkeri de nehyele engelle Onu da mani olma çalış münker nedir münkerde allah Teala'nın haram yasakladığı şeyler hepsi münker bunlar bence. münkerdir bunlar bunlar toplumda salgın hastalığa benzeyen şeyler bunlar bence hele Allah korusun muhteremler bir münkeri, yani bir haramı bir günahı bir mahallede, köyde, kasaba, çevrede ilk olarak kim meydana çıkarırsa kıyamete kadar o güne işlendiğiçe ona bir günah ha gidiyor. Mesela derim ki evlenme cemiyetinde ilk olarak sazlı, cazlı böyle içkili, düğünü ilk olarak kim yapmışsa bir çevrede, kıyamete kadar onu kimler yaparsa onun günah bir miside de ona gidiyor. Yani Allah korusun, alttan kalkılma muhteremden. Yani bizim gibi zavallı insanlarız bizler böyle. Çok zavallıyız muhteremler. Amelimiz az muhteremiz böyle. Amelimiz az. İbadetimiz az. Günahımız çok bu zamanda bizim böylece. Mesela bundan asırlarca önce beş vakit namaz bile onlar yeterliydi o zamanlar. Onlar neden? Çünkü günah işlenmiyor o zamanlar. Açıl saçı yok. Haram işlenmiyor, bir şey işlenmiyor. Toplum İslam'ı yaşıyor. Günah işe kişi bir şey bulamıyor. o zaman kişi beş hareket namazını kıldı mı, ne olacak mahşede, mizanda? E, günah yok. Siyabını konuyor. Var girecek Ama günümüzde böyle değil ki muhtemelen. Yani günümüzde gerçekten biz çok böyle garibiz böyle şey. Yani acilenecek bir durumdayız biz böyle. Öyle insanlara bir şey böyle şey. Neden? Günah her tarafı sarmış. Nereye baksak günah. Yani söz günah, hareket günah, fiil günah, e, kıyafetleri günah, her şey günah, günah, günah, günah. E bu kadar günah içerisinde ne geliyor ki bizlere çok ama çok sahip yapmalıyız ki ancak onu eşit deyip geçsin onu mahşerde. Geçsin onu ben Bunun için nehi münker, nehi münker demek ki bana ne İslam'da yok muhteremler İslam'da bu yok işte her türlü haramla günahlar bunlar toplumda salgın hastalıklar gibi bunlar böylece. Bugün karşıki komşunun kızı öyle gezer, yarın senin kızına başlar yavaş yavaş. Torunun başlar. işte o başlar, bu başlar. Derken demek ki bunlar Allah kursun, topluma sarar gider böylece. Bu bir alama esabek. Arkadan bak veriyor, nasıl biliyorum bak ne kadar ayetdeki böyle bir uyum böyle, düzgü var ayet-i kerimede böylece vela buyuruyor yani kulun en marufu yap sen hakkı tavsiye et doğruyu söyle herkese söyle kötülükten insanları korundur, sakındır haram olduğunu söyle tabi bağırma çağırma yok böylece güzellikle ikna kabiliyetiyle böyle İslam'ı dini sevdirerek benimseterek bir de şu var bazı kişiler güya hakkı tavsiye ediyor olur ama onların yaptığı bu tavsiye yarardan çok zararı fazla oluyor karşı kere kalbini kuruyor işte bağırıyor çağırıyor şöyle böyle filan yani sanki bir şey biliyormuş gibi ya da kendi iyiymiş gibi öyle yapıyor bu tefer karşı ne oluyor tabi sertlik sertliği getiriyor tepki yapıyor böylece buna kızıyor buna kızıyor inadından daha fazla yapıyor bu sefer bunun için bu dönemler hakkı tavsiyede yumuşak olma gerekiyor yani karşı kızdırmadan onun tepkisini arttırmadan yavaş söylemek gerekiyor insanın görev yapması gerekiyor peki bir insan bunları yaparken hakkı söylerken haramından Saklama çalışırken e, karşıki kızlı biri öyle olur ya karşıki o anda zavallı bir derdi var, asebidir, sinirlidir böyle bir durumdayken bana bir şey söyledik. Kızı bir an parladı, bağırma, çağırmaya başladı. Ne gerekiyor? Öyle an vasbir Vas bir alama esabek. O zaman sabır mı Alama esabek ne hesabı etse başlarına gelirse, ona sabır. E, hakkı tavsiye eden kişi, eğer bunu Allah rahatsız için yaptı ise, e, karşıken tepkisi veyahut da e, iyi karşılaması, bunun için pek önemli değil o zaman ben de. Karşıdaki Allah'a olsun diyebilir, kabul edebilir, o nasibi varsa tepki yapabilir, o önemli değil. Bu kişi görevini yapmış oluyor muhtemelen, ama ne gerekiyor? Kesinlikle bak, karşikine sert mukabele yapmama gerekiyor. Velham buyuruyor, vasbir alama esabek. Diyor ki bazıları, efendim işte ben kimseye karışmam. Neden? Ben diyor, sinirliyim diyor, bir şey söylerse kızarım bu sefer daha fazla söylerim. Bu olmaz Bu yok böylece. İslam'da bu yok böylece. İslam'da alçak gönlü olmak gerekiyor derler. Öyle gerekiyor. Bakınız peygamberler, peygamberler bu arada peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Ebu Cehil gibi gibisi ayağına kasre gitti peygamber. Ebu Cehil ne yapıyor? Öyle kişi peygamber ayağına gitti. Hatta bir gün Ebu Cehil der o böyle ne yapmış? Evin önüne bir bir çukur kazırmış, kuyu kazırmış evin önüne. Derin bir kuyu kazırmış. üzerinde de ottan, motta bele gizlemiş üzerinde. Gidin bakın Muhammed'i çağırın gelin diyor. Amacı peygambuca düşsün. Peygamber Allah'ın seçtiği peygamber. Yani. Gülecek Allah'ın Gidiyorlar, diyorlar ya Muhammed diyorlar adamları. Ebu Hüsn'e görüşmek istiyor işte, bu şey. Seni evine davet ediyor. Tabii peygamberimiz gidecek. Yonuymayan ah, daha Peygamber ise maddeti, evcille yaklaştığın yaklaşırken evcile yine içinden elinden bakıyor. Yani hem gülüşerek e, Peygamber sen göreyim bakayım seni. Allah sen kutsasın bakalım elimden. Yani yüzü çukurak, 100 ona göre. Peygamber tam böyle çukurluk yüzünden geldi, yavrulamam geldi. Ya Muhammed geri dön. Peygamber geri döndü. Ebu Cehil bu sefer peygambenize geldiğini görünce arkasından koştu, unuttu, kendi çukur, kazı çukurunu sefer. Muhammed, Muhammed, gel, gel derken peygamben de ölmüyor tabi, kendi çukura düştü baktığında. Kendi çukura düştü böylece. Hatta şöyle olay oldu, bir o anda bir mucize yaşandı, mucize yaşandı böylece. Ebu Cehil kendi kazı çukura düştü, adamlara geldiler, orayı çıkaramıyorlar. Aslında bir insan boyu kadarmış böyle şey. Etmek istiyorlar, tutan elini böyle, çukur aşağı gidiyor böyle şey. Bir getirirler, yetişemiyorlar. Dedi ki Ebu Cehil, gidin bana Muhammed'e, o beni buradan kurtarabilir bu sefer. Geldiler, ya Muhammed, Allah'a sallallahu Ebu Cehil çukura düştü, seni kurtarmanı istiyor. Peygamber geldi muhtemelen. Yani peygamberlerde ne kim, ne haset böyle, hiçbir şey olmaz peygamber ebedici. Onlar gibi böyle. İşte ter temizdir. Onlar böyle. Peygamber geldi. Ebu Ceyli kuyunun içine çıkamıyor. Dede, çık bunu çıkaramıyoruz. Peygamber'e tut, tut elini. Hemen çıkardı. Ne dedi Ebu Ceyli'ye bak muhteremden. İmana geldi mi? Gelme. Ne dedi? Bak dedi sihirbaz dedi. Gene yani nasip olmayan iman tabi gelemeye gelen bu şekilde ebedici. Demek ki ne gerekiyor? Hakkı tavsiyede peygamberlerin uyguladığı yöntem. Böyle kalp, gönül böyle şeffaf olacak böyle. bir gibi olacak. Hiç insan kızmayacak. Nasibi varsa kabul eder. Nasibi yoksa kabul etmez. Ama söylemek gerekiyor. Şimdi Mevlam buyuruyor ve'mür bil marufu. Allah, Allah burada diyor bizlere. Mevlam buyuruyor. Siz söyleyin Mevlam buyuruyor. Ama kabul ettirmek o yok. İnne zâlike min azmin umûr. İşte bu üzerine azm olan işlerden bunlar. Allah'ın azimle buyurduğu dinde kesin hükümler bunlar Mevlam burada üç konu Mevlam bize buyurdu. Bu ayet-i kerimde üç konu. Biri başla namazı güzelce kılmak, sonra hakkı tavsiye etmek, doğruyu söylemek, kötü men etmek hatta dört tane, dördüncüsü de neydi? Başlayan ne gelirse ona sabır etmek, bunu hoşgörle karşılamak. Yani karşıkenin bunu bir cahiline vermek bunu, karşıkenin buna vermek bu şekilde verirse. Hatta müslümanlar. Bir örnek var ama yani biraz örnek kabı olacak ama şimdi Evlullah'a göre Evlullah'a göre bir insan kızı barıp çağırıyor mu? Evlullah'a göre o kişi o anda hayvansal dereke inmiş. Yani kişi kuvve-i gazabiyede. Ne demek kuvve-i gazabiye? ah oh, bürün köpek sıfatı. Yani insanlarda her insanın nefsinde 70 hayvanın sıfatı var insanlarda. Her insanda. İşte bunu birine kuvve-i gazabiye, öfkeleme, kızma, bağırma, çağırma, vurma, kırma. Nedir bu? E, kelp sıfatı. Kelp sıfatı alın inşallah. Şimdi bir Evlullah nazarında Evlullah da var olmaz böyle. Onur gibidir onun kalpleri. Tertemizdir. Şimdi Evlullah bakar ki hatta Evlullah'a biri saldırıyor. Hakart ediyor, bağırıyor, çağırıyor onu ne görüyor böyle? Ah bir köpek yapsaydı bana görev verecek. Onun bunun görevi bu diyor. Havlayacak böyle böyle diye. Ona karşı vermez o. Karşı o da köpek olmaz ki evliyolar. Onun için inmez muhteremler. bu için demek ki Mevla buyuruyor sabır Mevla'nın diye. Başta ne gelirse Mevla'nın buyuruyor sabret diyor. Arkadan hayattaki emeler devam ediyor. Ahlakla iyi bilir ahlaklı ilgili, yani kişinin kemali olgunluğu ahlakından belli olur. Evliullahı seviliyor olur ahlakı Muhammedi ahlakandır bir evliullah. Yani bir evliullah ahlakı Muhammediyeyi kendine düş etmeyince evli olamaz böylece. Cennette de insanların hepsi Yusuf arazsam güzel olacaklar. Cennet her insan Yusuf Aleyhisselam en güzel insandı. Herkes cennette onun güzelliği olacak. Herkesin sesi Davud Aleyhisselam ses gibi olacak. Yani Davud'u ses. Davud Aleyhisselam Hazretleri ona Allah Teala zebur'u indirdi. Zebur indirdi ona. Tabi yoktu Kur'an-ı Kerim. Davud Aleyhisselam zebur'u okurken dağlar, taşlar, kayalar, hatta kuşlar da onlar bir okurlardı. Ama yankı değil bu. Yankı değil okurlar açacak Öyle ses almış da doğarsan belirşe. Allah'ın ayetleri. o da hak idi o zamanlar. Ona gelen Zebur, onu okurken bütün dağ, taş, kuşlar okurlarmış. Yine cennette herisan ahlakı da ahlakı Muhammed olacak meselen. Ahlak böyle. Yani ahlakı neyse cennette herkes ahlakı öyle olacak. Ahlak böyle. Gayet tevazu, mütevazı böyle. Müsamahakar, kimseye kızmama, hoşgörülü hal olacak. Şimdi ise burada buyuruyor, Ahlaktan bir iki kişi tabi böyle. Şimdi Kur'an başka ayetlerinden geliyor, ahlak geliyor. Tamamı diyeyim. Böyle burada birkaç tane buyuruyor yürüyor. Sebilla velâ lin-nâsi. İnsanlar için yüzünü çevirme buyuruyor. Nasıl yüzünü çevirme? Yani görmemesiyle gelme boynu Böyle çevirme. Bu neden? Bu da bir tabi kibirlenme. Büyüklenme. Karşısını böyle küçük görme. Bir Müslüman kardeşine karşıyım. Böyle davranmayı allah Teala yasakıyor. Bak muhteremler. Bu nehi dini buna. Allah bunu Haram kıyasak oluyor bunu. Demek ki ne gerekiyor? Müslüman karşı zamanlar mutlaka bir ilgi istiyor. Bu da nasıl olacak? Selam ile. İşte selam bir bağlantı İslam arasında. İslam parolosu selam. İnsan gördüğü kişiye Müslüman kardeşine selam verecek. Esselamu aleyküm. O da ne yapacak? Ve aleyküm selam. Mutlaka selam almak va ile ve ile olacak Müslüman. Yani Esselam Aleyküm, Aleyküm Selam ne oluyor? Allah'ın selam sana olsun, sana olsun. Yani sanki kabul etmiyor. Ve aleykümselam Selam baba geldi mi ne oldu Ve gelince Allah'ın selam bana olsun, sana da olsun. Ve aleykümselam Gerekiyor. Yani, yani İslam'da selamlaşmak. Hatta e, dinde temellike tabi farzlar Sünneten çok daha şaaptır farzlar. Farz Allah emredir, sünnet eden sünnettir böyle şey. Dinimizde farzlar sünneten çok üstündür. Şabu fazladır. Yalnız selamı bu kural bozuluyor bak muhteremden. Bozuluyor böyle. Selamı almak farz. Vermek sünnet. Fakat burada sünnetin şa'fı geçiyor burada. Kim önce selam verirse o daha çok şaap oluyor burada. Neden? Çünkü karşıyakinin farişlemesine bu sebep oluyor ama. Selam oluyor. Onun için demek İslam'da öyle görünmezlik yok böyle. Böyle boynu teşvermek, onurlamak, kafayı dikmek, böyle hafı koca, burunlu filan derler muhtemelen böyle bunu büyük filan derler böylece. Hatta sonradan görme filan derler, bu gibi şeyler der Türkçemiz derler. Bunları yapmamak gerekiyor. Demek ki Müslüman arasında selamlaşmak hiç olmazsa, o anda fazla konuşamayacaksa bile, halde bile bir selam. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam. Hem de mümkünse biraz güler yüzlü olmak muhteremdir. Güler yüzlü olmak. Bunu da ahlak-ı Muhammediye'den bu da. Güler yüzlü olmak. Hatta kişi o anda ne kadar bir derdi kederi varsa bile, ya da bir acı, ızrağı, hastalığı varsa bile, bir Müslüman'a karşı zamanlar Ondan güler yüzü olmak. Güler yüzü olmak. Bunun da ayrı bir sevabı var. Bir ayrı sevabı var. Yine bir kişinin bir Müslüman karşısına karşılaştığı zaman onu dertli, kederli falan gördüğü zamanlar onu kişi biraz teselli etse onu ilgilense insan biraz onun derdini bir hisse, hafifletse bu da büyük bir ibadetine geçiyor. Bu kadar bunun sevabı var böyle yani İslam birliğinin toplumun birliği için var şey vela temşi fil erdi meraha vela bire vela temşi yürüme fil erdi yeryüzünde meraha öyle çalımlı e, beraha yani kibirli onurlu böyle hareketlerle deli bir hava tarafından da böyle Öyle yürümem evlân bu vakitlerinde berici. Allah bunda yasak bir vakitlerinde Demek ki bir insan yolda yürüyken eğer doğal yürüyüşün dışında öyle çalınlı çalınlı atarak öyle bir hareketli yaparak yürürse Allah bunda yasaklıyor, yasaklıyor Çünkü kime karşı bunu yapıyorsun? Sen kimsin? Sen Allah'ın kullusun. O Allah'ın Allah'ın kulu Allah cezalı berici. Kimin senin kim üstünlüğü yok? Onu Mevla bilir. Kim daha takvi olduğunu. Mevla bilir bunu. Mevla bunu yasaklıyor öberece. İnnallâhe <gülüyor> Allah-u kesinlikle La yuhibbu Allah-u Teala sevmiyor. Bak Allah sevmiyor. Külle muhtalin fekur. <gülüyor> külle hepsi anlamıyor. Toplu aşağılıyor muhtar. Muhtar kendi kendini beğenenleri. Fehur başına karşı böbülenenleri allah Teala sevmiyor. Derler ya mesela filan kişi kendini çok beğeniyor derler. Halk da bunu sevmiyor. Niye halk bunu sevmiyor? Allah sevmediği için halk bunu halk muhterim, sevemiyor bak muhtemelen. Sevemiyor. Adı şeride şöyle buluyor Aleyhisselam Hazretleri allah Teala Celle-i Mevlamız bir kulunu sevdiği zaman Mevlamız allah Teala önce Cebrail'e habe veriyor. Ya Cebrail ben şu sevdim. Cebrail Selam makam size münteha göklerin ötesinde. Cebrail Selam makamından dünyaya bakıyor okulu görüyor. Allah gösteriyor. Ya Cebrail ben bu kulumu sevdim. Onu sen de sev. O anda Cebrail kalbine o kişinin kulun sevgisi veriliyor. Cebrail Selam onu seviyor. Ona muhabbet ol Cebrail Selam. Onu seviyor. Sonra ne oluyor? Cebrail Selam bu defa nida ediyor. ilan ediyor. Göklerde. Gökler ötesinde. Bütün meleklere. Ey merak-i Ey melekler, bakın Allah tabi şu kulu seviyor, gösteriyor. Bütün melekler ona bakıyorlar. Allah bu kulunu seviyor. Onu ben de seviyorum, onu siz seviniz. O anda ne kadar melek varsa hepsi o kulu görüyorlar, onu seviyorlar, onu seviyorlar. Ona dua ediyorlar. Ondan sonra o kulun sevgisi dünyadaki insanların gönlüne veriliyor. Dünyadaki müminler de onu seviyorlar, müminler ama onu seviyorlar. E bundan daha büyük bir şey olur mu Muteran? ver bak, yani Allah seviyor Celalettin, Cebraatül Alem seviyor, bütün melekler onu seviyorlar, ona yardım ediyor, dua ediyor ona böyle şey. Bütün müminler, evliyalar onu seviyorlar, en iyi mutlu bu. İşte Melaan buyuruyor, Binal La yuhibbu. Ama allah taala bile sevmedi Allah. allah taala sevmez. Külle muhtalim fehur. Kendi kendini beğenenleri. Yani kendi kendine ucub deniyor bu Arapçada. ucub Yani kendi kendine beğeniyor. İbadetine güveniyor, malına güveniyor, sağlığına güveniyor, çevresine güveniyor, çıkarına güveniyor, bir şeye güveniyor böyle. Yani kendi kendine beğeniyor. Onurlu, kibirli. Allah onu sevmiyor. Allah'ını sevmiyor. Allah ne kadar ibadet çok da olursa Allah sevmiyor ama ayti kerime belan buyuruyor inna allah'e bu da inne kesinlikle muhakkak ki Allah sevmiyor işte. Ne zamana kadar okul o kötü halakını bırakıncaya kadar yani okul o benliğini onurunu kibirini ucbunu, kendi kendini beğenmeyi bırakıncaya kadar Allah onu sevmiyor. Fehur, başkana karşı övünenler, başkana karşı, rüstasyanlar, Allah bunu sevmiyor. E Allah korusun, Allah sevmedi mi, onu tabi cebale sevmiyor, meleklere sevmiyor, azayil de sevmiyor onu, onu mülker nekür de sevmiyor, huriler onu sevmiyorlar, mümin onu sevmiyor. Onu Her ne kadar Hacı Hoca da olsa, ibadet olsa da, Allah'ını sevmiyor muhteremdir onda bu sıfat bulunduğu sürece Allah'ını sevmiyor neden? büyüktük Allah'ın hakkıdır Allahu Ekber ancak Allah büyüktüğü muhteremdir mülk onun yaratan o yani bir insan şöyle biraz düşünse duyusuyla kişinin böbürlenmeye hakkı var mı? yok mu? yok muhteremler be biz elhamdülillah insan olduk, yaratıldık. Ama biz de bunu tercih ettik. Yani biz bu şeyi seçerek bizde mi insan olma seçeneği? değildim değil ya? allah Teala baktınız, koyun da yaratmış, abrın köpek yaratmış, ve karınca karıncı yaratmış, yılan yaratmış, mevlem yaratmış, yaratmış, yaratmış, yaratmış, yaratmış. Ne yılan kendi isteyeli yılan oldu, ne fil kendi isteyeli, ne seçen, ne fil oldu belli. Biz onun gibi bu şekilde bence. Sırf Allah-u Teala'nın dilemesiyle Allah-u Teala'nın seçmesiyle Allah bize insanlık vermiş. Yaratmış. Ne gerekiyor bizlere? İnsanlık böyle böbürlenme değil de şükür gerekiyor Çünkü Şükür gerekiyor. Demek ki bu iki şey muhtemelen bakım tehlikeli böbürlenme. Kendi kendine beğenme. insanları görün, müminleri görünce başını çıkarmak, görmemesiye gelme. Yani karşılığını küçük görme. insana karşı kenin üstün görmen böbürlenmeyi bu durumda o Allah bunları sevmiyor. Vakıf hiç meşyike. Böyle biri yürürken de orta karar yürü. Bak Mustafa Kur'an-ı Kerim her şeyi Allah'ın kitabında var. Yani yaş kuru, radabe öyle yapışın. Yaş kuru, ölü diri olmuş olacak ne varsa Hepsi Kur'an-ı Kerim'e var. Mela yürüyor, vaksi defi meşihik. Yürümende de orta karar olmaya Orta karar. Tabi insan yaşlı olur, hasta olur, hızlı orta karar yürüyemez, çok yavaş yürüyor. Bu bu. Çünkü namazda bir üzü kabiliyim öyle. Oturaklığın insan namazda bence. Ama normal bir insanın böyle tembel tembel ara yürümesini Rabbi hoş görmüyor bakınız. Orta karar. Evet, çok hızlı yürüyor böyle. Allah'ın da razı olmuyor. Ortası. Neden? İnsan yaya yürürken bile demek ki bu yaya trafiğine bakınız Allah'ın kuduğu kurallar yaya trafiğinde. E, iki üç kişi icabında beraber gidiyorlar. Yaya yoldan gidiyorlar. Ama gayet ağır, tembel, tembel gidiyorlar. Arkadaki normal yürüyüş yürüyemiyor. Bunları da geçemeyeceğim. Zorluyor, morluyor, şey yapıyor. Kul hakkına giriyor meteler. E de çok hızlı yürüyor, durmadan onu soluyor, bunu soluyor, araya giriyor, ayağına basıyor, omuzlarına çiğniyor, asıyor. Bu da tabii Allah katına vakit değil meteler. Demek ki neyse trafik akışı, yaya trafiği, öl yürümek gerekiyor, yaya da bu. Tabi geleceğiz Ona da geleceğiz. Ayrıca meteler sağlık bakımından da önemli bu önemli. En güzel sağlık yürüyüşte yürüyüşte oturanlar. Biraz da erkeklerin camiye bakın gelişi bu inşallah bize mecbur kılıyor erkekleri camiye gelmeye. Çünkü kalları evde içi çoktur kadınların. Kadın böyle çöyüne ağladı ona koşar, buna koşar, bulaş derken onlar olarak gidiyor kadınlara belediye. En iyi sporda yürüyüş. Ama insan çok böyle tembel tembel yürürse İnsan bu yürüyüşten sağlık bir şey kazanamıyor. Kan dolaşımı olsun da do olamıyor. Böylece. Çok hızlı bu da insana zararlı. Mesela bugün futbol maçları çok hızlı sert spor muhtemeler. Bu sağlığa zararlı böyle. Çünkü çok hızlı sert spor böyle. Bu da zararlı, bu zararlı böyle. böyle. Sonra tabi insan bir de binekli oluyor. Esten at deve üzerinde. Bir insan deveyle giderken de efendim çok yavaş gideceğim. Tamam çölü tek başına yavaş gidebilirim. Bençe. Ama kervan girişinde mutlaka uyuması gerekiyor kervana. Çok hızlı o da olmuyor. Mekruh oluyor. Geri olmuyor. At böylece. Tabi günümüzde binek vaslarda buna göre muhteremdir. Buna göre böylece. Demek ki çok sürat Allah'ta yasaklıyor muhteremdir. Aşırı sürat hız. Allah da bunu yasaklıyor bak henüz de insanı bunu yeni öğrenmişler Meryem bunu Kur'anda o zaman buyurmuş ya bunu Meryem böylece aşırı sürat kişi arabasına bindi e, ana yola çıktı çıktı ama yanında arkadaşı var efendim Ağzında sigarası pepür pöpür böyle sevdi, yavaş yavaş gidiyor hayır bu da yasak çok yavaş yasak arkadakileri sıkıştırıyor onu sallayamıyor, trafiği engelliyor bak, engelliyor muhteremler. Allah bu hesaplıyor böylece, hakkın yok. Yol, umma açık yol böylece. Yanlış senin değildir. Hatta bakın muhteremler, bir kimse ana yolda namaz kılsa mekruh oluyor. Bak, mekruh oluyor böylece. Bir insan ana yolda, hatta evin öndeki sokakta bile bir insan topluma ait bir yolda namaz kılarsa mekruh oluyor. Neden? O yol, umur hakkı böyle. Hakkı var böylece. Engellememe gerekiyor. Demek ki toplumda kişi özel arabasına bindi. Yanında hanımı var, efendim arkadaşı var, biri var. Aklınca şöyle bir tur atıyor böyle. Ağzından bir sigara alınıyor böylece. Yavaş yavaş yavaş yavaş. Hayır. Allah bunu yasaklıyor muhtemelen. Efendim çok süratli. Denizine gidiyor böyle. Önünü görmeden sollamaya kalkıyor. Bu da yasak bu da yasak. Bu gibi halde başına kaza gelirse Allah katılım sorumlu oluyor bir de. Olmuyor muhtemelen böyle. Veğdudu min saltik Eran bir rakadan ve min sabitik sesini de kıs. Allah'ım sesini de kıs. Demek ki fazla bağırıp bağırmak bu da caiz değildir. Hatta ibadette bile caiz değil. Bir sefer dönüşü peygamber zamanda peygam dahil seferde peygam dahil bir sefer dönüşü sahabeler Medine yaklaşınca sevindiler, tekbir aldılar. Ama çok bağırdılar. Allahu Ekber, Allahu Ekber çok bağırdılar sahabeler. Peygamber döndü, ne yapıyorsunuz? Kendinize geliniz. Kendinize mi? Gelin, kendinize. Ne yapayım? Kendinize geliniz. Siz kimi anıyorsunuz? Haş Allah sar mı? Tamam, Bakınız, ibadete bile öyle barmaçlamak yok bu şekilde. Şimdi bir camide, Mesela bazı camilerimizde böyle tabii keremali camilerimize bazen cemaat az oluyor. Tabii ki o sakinleri e, yok. Ya da var da be sakin Allah korusun var. Az cemaat oluyor bazen. Bakıyorsun yarım saf cemaat var e, camide. Hoca efendi zavallı bir bağırıyor ama. Ey okurken böyle artık sen çıktığın kadar böyle artık çeşçekler atıyor yıpranacak artık böyle. Bu anda şişiyor. Öyle bağırıyor. Bu da mekruh. O da Bu da mekruh oluyor böyle. Yani ibadette bile cemaata cemaate okurken imam secere okurken cemaatinin durumuna, çokluğuna, azlığına göre okuması gerekiyor. Yeterinden fazla bağırması o da mekruh oluyor. Duada bunun gibi bazı duahanlar vardır. Bazı anlar vardır. Hele bazı cenazeler filan bazı yerlerde çıkar sandalye üzerine efendim bağırma çağırma şöyle şöyle bağırma çağırma oh ne güzel dua etti ne güzel kilimleri kullandı Allah katında güzel değil muhtememde Allah öyle bağırmak istemiyor muhtememde demek ki ibadette bile öyle bağırmak aşırı ses ifra derecede ibadette bile mekru oluyor belki. ancak ki yeteri kadar gerekiyor Tabii bu arada yollarda da bağırmamak gerekiyor muhtemelen. Yollarda konuşurken de bazen insan otobüse biniyor bakıyorsun bir kişi çıkıyor yandakıyla böyle bağırır bağıra konuşuyor böylece. Bunlar caiz olmuyor böylece. Kimle konuşuyorsa onun duyacağı kadar konuşması gerekiyor. Fazlası diye insan rahatsız ediyor. Ondan kişi sorumlu oluyor. Bir de muhterem cemaatimiz yaz dönemlerinde tabi genelde tatillerde sünnet cemiyetleri daha fazla oluyor. Günümüzde sünnet cemiyetlerin bazıları hepsi değil elhamdülillah. Bazıları sünnet işleyeceğim derken öyle korkunç haramlara giriyorlar. Allah korusun. Yani din iman tanımıyor. Kitap, mezhep tanımıyor Allah korusun bir Sünnet yerine getireceğim diye öyle korkuş haramlara giriyor. Bakıyorsun, falan yerde bir saz caz çalıyor böyle, e, saz caz böyle şey. Lopalara koyuyorlar, yani kendileri değil de bütün köyü, çevreyi mahalle sakin rahatsız ediyorlar böylece. Şey. Böyle sazlar, cazlar şunlar, buna gürültüler yapıyorlar. E bu da nutenler o sazın, cazın haramlığı günaha başka. Bir de buraya kul hakkı da giriyor buraya. Ya hasta vardır, uykusu olan vardır, alan belki gece işe gidecek, uykusu olması gerekiyor. Her türlü insanlar vardır çevrede vardır. Sonra hoşlamayanlar vardır. Bunların hakkı giriyor. Bundan da ötesinde ruhlar, meleklerin hakkı. Meleklerin hakkı mütederriler. Allah korusun. Günah işlenen yerde meleken bulması mecburiyet melekler. Neye bulunuyorlar? Tabi herkesin iki omuzda melek var. İki melek var. Bu kişi Allah korusun meyaneye girsin böyle, içkili gazineye girsin, yani dansuzun dansuzunla dans ederken sahnede iki melek omuzda var bak bu Yani dansuz Allah korusun. Çılışıklar. İcabıda yarı alkolik bir dansuz. Efendim çalgıya geçtiğinde Çoşmuş efendim. Gösteriler yapıyor böylece. Ama on iki omuzunda ikimine duruyorlar duruyor Kiramen katibin. Ya'lemûne ma tef'alûne el-habraba. şey. Peki ne oluyor? O iki meleğin orada çektiği zıraf var ya, haram işleniyor. Allah'ta orada isten ediliyor. Onlar orada onu görmeye, gözetmeye mecburlar melekler bunu gözetlemeye. O meyhetten çektiği ızgırap, ona yeter muhterine Bu için demek ki aziz cemaatimiz biraz da bu sünnet cemiyetlerini biraz daha aşağı alın Yani kolaylaştıralım. Bülü Aleyhisselam Hazretleri, يَسْيُرُوا وَلَا تُعَسْيُرُوا Dinde böyle kolaştırın, kolaylaştırın, zorlaştırmayın biri muhteremde. Şimdi çok kişi sünnetine erteliyor bu hala. Neden? Efendim işte evi tamir edeceğim, badana olacak, havlu alacağım, koltuk alacağım, şunlar bunlar alacağım. Ne gerek bunlara muhteremler be? Ne gerek bunlara? İmam-ı Azam'a sormuşlar, Ya İmam, bir çocuğun kaç yaşında sünnet olması gerek dinimizde? Ne olması gerek, eftar alanı. İmam-ı demiş ki, ben bunu çok inceledim, bu konuda bir delil bulamadım, kanak bulamadım. Yine araştırayım bakayım i̇mam Hazretleri hayatı boyunca araştırıyor araştırıyor muhteremler bir çocuğun sönet olma yaşının bir kanıt karnet bulamıyor. Neye bulamıyor? Bak neye bulamıyor şimdi? Ne gösteriyor bu? Demek ki asıl saadette sünne cemiyetleri o kadar hafif kolay gizli oluyor ki bunun farkına değil. Hatta Hasan Hüseyin Efendi Peygamber'in torunları böyle bunların Sünnet geçtan bilinmiyor. Tam bilinmiyor bakın böylece. Eğer sünnet cemiyetlerin böyle şaşalı debdebe olması gerekseydi önce Peygamber'in torunların Sünnet öyle olurdu. Olurdu bakınız. Demek asıl saatte sünnetler böyle gayet sessiz. Ne gibi? Abimin tırnak kesmesi gibi böylece. Sünnetir çünkü böylece. Hem sağlık açısından önemli sünnetler, özellikle mütevimler, yani kanseri önümler baktığında Bugün Avrupa bile, Amerika bile sünneti yönümdeyirler böylece. İnanç yönümde sağlık yönünden böyle. İnceliyorlar, sünnet olan erkeklerde kanser riski, yani penis kanseri riski hemen sıfır iniyor bak mütevimler. Tabii sağlık bakımına çok üstünlükleri var bunlara var ama bunlara biraz kolaylaştıran muhterine zorlaşmama gerekiyor bunları. Ve öyle bir bize bir örnek verirsiniz ses hakkında, gürültü hakkında. Bismillah, İnne en kerel aswati, ses demektir. Aswaz sesin sautun çoğuluğu, seslerin en kötüsü nedir? Lesawatül hamir, hamir merkebin anırması. Anır ya merkebi ah aydiye verdiye belirce, veya ya en kötü ses merkebin anırmasıdır. Çok barı ve söz sesi çıkar. Ama en de söz odur böylece. Eylül Ayrıca muhtemelen cemaatimiz... ...gürültü. Bir de genelde yazımı daha fazla oluyor. Bakıyorsun tabi camlar, pencere açık oluyor. Yazın açık oluyor. E kişi evinde açıyor televizyonunu. Ona göre sevdiği program var, film var, müzik var neyse ona göre böylece. Açıyor bunu. Ama nasıl Açıyor kendisini aşıyor, aşıyor muhteremler. Yani cam pencereyi açıp kapı açık icabında komşuya kadar ses geliyor muhteremler. Ona kadar ses gidiyor. Buna da kul hakkı giriyor muhteremler. kulak giriyor bir şey. Şu adı cemaatimiz bu gürültü, yani aşırı ses uzmanlara göre insanın sağlığına çok büyük bir zararı var. İç kulak zedeliyor. Zamanla insanın sağlığı Sebab olabiliyor. Sonra gürültülü bir ortamda, ister televizyon açık olsun, ister başka bir şey açık olsun, ister başka bir ses, ister araba sesleri olsun bence, gürültülü ortamda insan ogrinması baskı altına kalıyor. İnsan onun gerilimde oluyor bakın bu Yani kişi sesli ortamda kişi sürekli bir gerilimde oluyor böyle. Yani sistemi. Kalp dolaşımı, kalbin çalışması yerlerinde oluyor. Hatta böyle gürültülü ortamdan mide bile salgı azaltıyor mu? Salgısı mide bile. Ne oluyor bu sefer? Abi kişi yemeni yemiş. Ama gürültülü bir ortamda işi gücü, çalışması, oturması gürültülü ortamda mide salgı azaltınca hazım zorlaşıyor muhtemelen. Hazım zorlaşıyor bu sefer. Bu da neye sebep oluyor? İşte ülseran başsebebi bu muhtemelen bakın önce. Yani bugün tıp bunu zor buluyor böyle zor buluyor. Ülkenin, ülkenin sebebini demek ki mide salgıyı azaltıyor gürültü ortamında hazımsızlık da başlıyor kişide sinir sistemi bozuluyor ve bir kişinin ne kadar gürültü ortamında yaşarsa o kadar da asabi olur yani sinir sistemi gerilir böyle kan dolaşımı gerilir bu işin adı cemaatimiz demek ki gürültüden kaçmamız gerekiyor ve gürültü yapmamamız gerekiyor bunu gürültüyü bir de yapmamamız da gerekiyor. Bunda hem insan kendisi sağlığına zarar veriyor, çokça zarar veriyor. Hem insan bunda günaha girmiş oluyor. Bir de bunlar ne olmuş oluyor? Kul insan girmiş oluyor muhtemelidir. Bazen kişi bir pikniğe gidiyor. Bir ağaç altına bir yere gidiyor. Açıyor ben radyokü teybini sonuna kadar. Mübarek insan sen ona tapınıyorsan eğer sen müzikperesten yani hüsnü müzik yaşamıyorsan o seyahatini işlemişse hiç olmazsa onu kendine göre aç açması var. Tamam sen kendini açacaksın kendine göre. Günah sevabı kendine ait bu şekilde. E oraya gelen kişi de, temiz havaya gelmiş. Kişi böyle sessiz, sakin bir ortama gelmiş. karşı rahatsızlık hakkı yok senin böyle. kulakın hak, hakkın yok. İşte azı cemaatimiz hep bunlar nedir bunlar? Ben işte İslam'ın koyduğu ahlak kuralları baktığımda. Ana kuralları. Demek ki yürümeyi bile nasıl yürünecek? Gerek yeğe yürüyüşü, gerek vasıla ile nasıl yürünecek? Allah bu kuralı koymuş bizlere. Bunlar 1500 sene önce. Ve konuşma sistemi, gürültü yapmama sistemi yapmıyor. Gürültü yapmama, kimse rahatsız etmemel, bu sistemi, bu kuralı koymuş böyle bizlere. bunu uymamız gerek yazı cemaatimiz. Şimdi İslami kurallara ne kadar uyarsak, olmak, onlara uygularsak muhteremler kişi o derecede maneviyat sahibi olur, maneviyat. Buna malivi hal denir, hal. Bütün mesele bu malivi hali yakalama. Yakalanması. Malivi hal. Ya yani nedir malivi hal? Ruhsal bir hal, ruh. Yani bedeni aşan gözü kulağı etek, diri aşan ruhsal manevi bir hal eğer bir kişide bu manevi halden biraz olsun bir şey varsa kişinin kalbinde gönlünde bu kişi elhamdülillah dünyadaki bile rahatı huzuru bulur muhtemelen bu, bu kişinin imanı daha başka olur inancı daha kuvvetlenir bunun ibadetleri daha başka olur. Bu kişi ahirete doğru yönelmeye başlar. İnabe deniyor bunu. inabe. Yani kişi daru gururdan daru ı huluda. Peygamber'i beraber yoktur. Bir kişinin uyanışı, bilinçli, harf sahibi olduğu nasıl bilinir? Peygamber'e sordular. Şöyle buyurdu. O... Darı gururdan, darı gurur insan aldıktan dünya, fani dünyadan, darı huruda ebedi aleme yönelme başlar böyle. Hep aklında ebedi alem olur. Burada kalıcı olduğunu bilir. Şu bedenlerimizde bize ebedi değil, bedenlerimize de kalıcı değil böyle. Evet ruhumuz şu bedendir şu anda. Nedir bedenlerimiz? Geçici mesken beda geçici değil. maalesef. Asıl değil bu. Ne zaman olacak gerçek mesken? Ancak kıyametten sonra ikinci sur üfülü zaman o zaman ölüm bizi tekrar yaratacak bedenlerimizi. Şu duruyor ruh mu böyle? Yani kişinin gerçek kişiliği, kişinin bütün karakterleri ruhta. Ruhtur. Ruh değişmez böylece. Beden zaten sürekli değişir. değişir. İşte ikinci sur zamanlar Bizi Mevlan tekrar yaratacak, o alet aleminin toprağından ama. Dünya toprağı değil. Böyle. O alemin toprağından. Yani o alemin atom elementini yaratacak Mevlan bizi İşte o ikinci bedenlerimiz, kalıcı olacak bedenlerimiz. Ne eskiyecek, ne yaşlanacak, ne hücre değişimi olacak, ne bir şey. Mesela cennette. Cennette insanlar, beden bölecek. İslamilla külu veşbu heni yanim bir mahkumtum tamelun benim burayı çıkar. Kullarım yiyin benim Yiyin, işin, eşin. Parası var mı? Yok mu Yok O gıda elde etmek için zahmetli yok ama mesela şimdi insan kendi bağı var kişinin böylece. Demem ki. Kiraz zamanı, üzüm zamanı, şeftali zamanı kişinin kendi bağda var. Canı kendi canı istedi mesela şuanın şeftali canı istedi. Bağında şeftali var. Canı istedi ama ne gerekiyor? E, bağa gitmesi gerekiyor. Hava da sıcak be. Biraz yorgun ama e, canı çok çekiyor. Ne yapacak enerjibetini alacak. Bağa gitmeye mecbur. Ama cennet öyle ki cennet benize. Cennette taras uzanmış. Köşdürü taras böyle. Üzerine tobu ağacın dalları. Dallar aşağıda cennette, kök yukarıda böylece. Dallar salmış. Kişi terasta yatıyor. Yanında eşi, hanım da yanında böyle. Sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar, yatıyorlar. Yattığı yerden canı ne istedi, filan meyveyi canı istedi. Ayağı mı kalkacak? Yok muhteremim. Çarşıya gidecek? Yok. Ne yapacak? İrade ettiği anda o meyvenin dalı ona uzanacak, uzanacak. Hatta o meyvenin dalı ona yalvaracak. Ne olur ya ibadallah? Ne olur Allah'ın kulu? Al benden ye. Yalvaracak. Ey Allah'ın salih kulu, al benden kopar, ye bak. Yaptığı yere gelecek. Gelecek böylece. Peki meyve dalı uzandı, yaptığı yere kadar onu kopardı. Yıkama gerekiyor mu? Hayır. Hayır. Cennette toz yok muhtemelenler. Cennette toz yok. Yıkama gerekmiyor böylece. Peki kabunu soyacak mı? Bıçak lazım mı? Tabak lazım mı? O da lazım diyor muhtemelenler. O da lazım diyor böylece. Cennetin meyvesi nasıl olduğunu bir Allah da alabilir. Hayır edemeyiz böylece. Her şey tam doğal olacak böyle. Doğal olacak böyle. Ne suyu akacak. Ne bir ne de tatlı bir şey böyle şehbet gibi böylece. Elin yapışkan olacak. Ne kabuğu söylecek, ne çekirdeği olacak. Böyle şey. Yattığı yerden meyve yiyecek zevk de. Böyle, şey. böyle zevk diyecek yiyecek onu. El yıkamak da gerekmiyor. Ayağa kalkmak gerekmiyor. Bıçak tabağı gerekmiyor. Yiyecek böylece. Şey. Ne canı isterse. Canı bir su istedi. Cennette çok değişik sular var. Selsebillah var. Çok çok böyle. Teslim suları en üstünü suları böleceğim. Kevsi suları var. Hepsinin tadı başka, şeyi başka hatta süt akıyor cennete. Süt. Bal akıyor cennetten. Ne canını istedi? Onu de böleceğim. Irmak yanına akıyor. İrade ettiği anda ırmak yukarı akacak. Bak akacak. Irmak bölecek. Neden? Cennette yerçekim yok. Terimler. Yerçekim yok orada cennette böyle. Akacak. Hemen yanında kapları böleceğim. Dilerse huriler. Vildan erkek. İzmir'de var. Onlar koşacaklar böylece, alacak, içecek böylece. Canı ne istedi? Şuna yatıyadan baktı da güzel bir kuş gördü. Dalda konmuş duruyor. Ya yani önde uçup gidiyor böyle. Güzel bir kuş gördü. Canı çekti. Şunu şu kuşu etini yesem. Nasıl yemek istiyor? Izgara olsa da şunu yesem. Aklından geçtiği anda, canı istediği anda Hemen o kuş Allah'ın kudetiyle muhteremler, etane bütün tüyüyle sarılacak, etane gelecek, ızgaralanmış olarak, hafif dumanı çıkarak, kılık olarak, öne gelecek. Öne gelecek. Hatta kuştan yalvaracak. Ne oldu Allah sağlıklı? Ye beni. Allah'ın seni hiç yarattı. Ondan zevk alacak böylece. Yiyecek. Ama kemik olmaya muhterem beyecek. yağlanmayacak böyle. Kemik olacak, onu yiyecek. Yedi bitirdin mi? elhamdülillah dediği anda kuş yine kuş olacak bu muhtemelen mühtemelen böylece şimdi cennette böyle yeme mi var böyle. istediği kadar böyle merham buyuruyor kulum ye iç böyle. çarşı yok pazar yok ekmek yok budama yok böyle alışveriş yok cennette böyle her şey hazır hazır hazır hazır peki insan kül alacak mı? yok mu kül almak yok böylece iyi acaba külen fazla mı aldım acaba acaba fazla mı kaçırdım? yok muhtemelen işte adı cemaatimiz Dünyada İslam'ı yaşarsak muhtemelen Dünyada koronel yaşarsak ki Şu dünyada Buna mecburuz da yani baş yok muhtemelen Haşa başka Rab yok Nereye bakarsak bakalım Her şey Allah bir de Bir denge düzen var Her şey birbirine bağlı böyle. böyle Her şey birbirine bağlı Her şey sonuçta Allah diyor muhtemelen işte dünyada Allah'a bağlanır bir şey muhteremler İslam yaşasa, işte böyle bir elhamdülillah ebedi bir cennet var muhteremler. Dilatane Fatiha.